صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف المدواني وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحيه والسلام عُوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرحي صدري وييسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وافوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد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 واما بنعمه ربك فحدث اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bu cuma akşamı varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında gençlerle söyleşimizde bu kez ıslah kavramını, ıslah olmayı, ıslah etmeyi tam tersi kavram olan ifsat etmekten çünkü Cenab-ı Hak vallahu ya'lemul mufside minel muslih Allah ıslah edenle ifsad edeni bilir dedi. Demek ki bu iki kavramlar birbirleriyle zıt ve ters işliyor olmalı ki Cenab-ı Hak birini diğerinden ayırt etmek üzere karşılıklı kullandı. Vallahu yalemul mufside Allah ifsad edeni de bilir minel muslihi. Yetimlerin malları hususunda onların mallarını kendi mallarına karıştırmadan nasıl yönetebileceklerini, bu husustaki zorlukları konu edinen kimselere Cenab-ı Hak malların karışabileceğini o تُخَالِطُوْهُمْ Karıştırdığınız takdirde onların iyiliğine, onların yararına davranmaya bakın. Şunu da unutmayın ki Allah onların iyiliğine, yararına davranıyormuş gibi yapan ama bu arada onların malını ifsad etmeye kalkanları bilir. Vallahu يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ Dolayısıyla bir şeyin doğruca, düzgünce olması gerektiği gibi bir biçimde bu insansa insanın kendisi açısından kendisini ıslah ettiği, iyileştirdiği, düzelttiği, düzgünleştirdiği süreçte eğer bu bir başkasıyla olan ilişkisi, insanlar arası ilişkiyse bu kez başkalarıyla olan ilişkisini düzelttiği, ıslah ettiği, hatta insanlar arası ilişkilerde iyiliği gözettiği, ıslahı gözettiği veya tüm bunları yani beşer düzeyini aşan Cenab-ı Hak ile olan münasebetinde kişinin Allah Azze ve Celle ile durumunu iyileştirmesi, Cenab-ı Hak ile barışık bir kalbe kavuşması ve böylece aslında Cenab-ı Hak ile iyileşme sürecinde hem kendiyle olan iyileşme sürecini, ıslahını hem de toplumla olan ıslahını, onlarla olan münasebetini kap kapsayan bir süreç işlemiş olur. Bunu ele aldığımız zaman şunu e, görmek durumundayız ki iyilikle kötülük arasında, iyi olmakla kötü, ol, kötü olmak arasında, ıslahla ifsat arasındaki ayrımı bir defa insan bilmeli. Yani bilmediği, bu ifsat edici, bu kötüleştirici şey, davranış, yaklaşım, tutum her neyse bu da iyisi, doğrusu, güzeli olanı bunları ayırt edemiyorsa o zaman kulun bunlar arasındaki yolculuğunda birine girip diğerinden çıkması, ötekine düşmesi, buna bulaşması bunların hepsi izafi kalır. Çünkü bunların arasındaki ayrımın farkında değil, o zaman yaptığı iyi şeyle kötü şeyin ne iyiliğin iyiliğinin ne de kötülüğün kötülüğünün farkında olur. O zaman bilgi bu işin esası, bilgi bu işin özü, bu bilgiyle oluşacak bilinç, Kişi de iyi davranışlardan ötürü kendisini iyi hissetmeye, kötü davranışlardan ötürü de kendisini kötü hissetmeye yol açacaktır. Bu anlamda eğer kötülükten iyileşmeye doğru adım atmak, ıslah olmak isteyenler için de o zaman konuyla ilgili bilgilenmek birinci durak olur. Konu etrafında bilinç sahibi olmak birinci durak olur çünkü kötülüğün onun omuzlarına bine'n yükünü ve ağırlığını fark etmesini sağlayacaktır. Yoksa bir kimse kötülüğün sıkıntısının, kötülüğün ne kadar kötü, zararlı ve yanlış olduğunun vebalini hissetmiyorsa şayet, o zaman iyileşmeye, ıslah olmaya yönelik adım da atmayı gerekli görmeyecektir. Ne kendi çapında, net ne çevresiyle alakalı, ne de Rabbine karşı. Onun açısından baktığınızda iyi de kötü de neredeyse aynı gözüktüğü sürece bu nu bir kimse nasıl sağlayabilir? Bilgiden uzak durarak böyle bir bilinçten özellikle kaçınarak o zaman iyi ile kötü onun nazarında birbirine yakın benzer şeyler gözükmeye başlar. O zaman da kötülüğü işledikçe kötülüğün bir sıkıntısını, vebalini hissetmekten kendisini uzak tutmuş olur. Bu da bir tercihtir, bu da bir yaklaşımdır. Dolayısıyla bunun vebaline kendisini uzak tutarak bu işin vebali altına girmiş olur. Çünkü bilgilenmek iyisini, yanlışını, doğrusunu ve güzelini öğrenmek hususunda kulun bir potansiyeli var. O bakımdan ıslah olmak öncelikle kendimizi ıslah etmek istiyor isek ki bir insan önce kendisinden başlayabilir ıslah olmaya. Çünkü sorumluluğu ve ben diye hissettiği öz varlığı aslında ta kendisi, kendisinin bu anlamda etrafını ıslah etmekten söz eden çevresine son derece iyi dokunuşlarda bulunduğunu herkesi iyileştirdiğini ve bu anlamda iyilikler, güzellikler yaydığını söyleyen ama özünde kendisi iyi olmayan kimselerin bu söylemleri sözde kalır. Cenab-ı Hak böyleleriyle alakalı وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde artık fesat çıkarmayın, durun, fesat yapmayın denildiğinde onlar dediler ki اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Biz ıslah edicileriz, ne fesadı? Biz da bulunuyoruz, İnsanları iyileştiriyoruz, çevremize iyilikler, güzellikler saçıyoruz, iyi ve güzellikleri yayıyoruz. Dolayısıyla kendisi bunun özünde yaşamayan ve kendisini özünde iyileştirmemiş, ıslah etmemiş kimselerin çevreleriyle olan ilişkide olsa olsa propaganda dili, Kullanıyor olabilirler. Bunların nazarında artık iyilik ve kötülük birbirine karışmış, ıslahla ifsatta yer değiştirmiş olabilir. O bakımdan kişinin öncelikle ve ivedilikle kendi özündeki iyileşme, kendi yaratılışıyla olan münasebetinde bir barışma ve kendini iyi hissetme dediğimiz hale kavuşması gerekir. Bu ıslahat için atacağı adımlara bağlı bu da öğrenme ile başlayan doğrusunu yanlışını kendi yaptığı davranışların kaçta kaçının iyi kaçta kaçının kötü olduğuna dair öğrenme ile ilerleyeceği kötülüklerini öğrendiği sürece de kendisini kötü hissetmekten kaçınmayacak çünkü suçluluk psikolojisi kişiyi kötü davranışlardan, iyi davranışlara adım atmaya, kişi üzerinde baskı kuran bir etkiye sahip. Bu anlamda kötü bir şey değil. Eğer kötü davranışların oluşturduğu suçluluk psikolojisini kendi içimizde keşfedip, tabii öğrenerek, bilgilenerek olur ve bunun yükü altında, bunun ezici baskısı altında kalıp, Buradan çıkmak için harekete geçmeyeceksek eğer, o zaman bu kötülüklerle iç içe kalmaya, bunlarla olan bulaşıklığımızı daha kalıcı kılmaya ve zamanla bunları içselleştirip benimsemeye, kötülüklerini de iyilik zannetmeye, bunların kötülükten ne farkı var demeye doğru ilerliyor oluruz. Dolayısıyla ıslah olmadan, Kişinin birinci adım kendi yaratılışını harekete geçirmesi, öğrenme noktasında, bilgilenme noktasında doğru ile yanlış başta akide olmak üzere, başta inanç olmak üzere, hayatını üzerine kurduğu doğruları olmak üzere. Çünkü davranışlar bu doğruların hemen sonrasında alınacak kararlarla ve tercihlerle şekillenebilecektir. Dolayısıyla kişinin ne için yaşadığı, ne üzere yaşadığı, hayatını hangi maksada ve gayeye matuf olarak. Önceki konuşmalarımızda amacı konuşmuştuk mesela. Amaç kişinin hayatında esası itibariyle en önemli vektör iken diğer vektörler hep bu vektöre bağlı olarak. Yani küçük küçük kararlarımız, küçük küçük hedeflerimiz, gayelerimiz bu ana amaç gölgesi altında ve onun yönü üzere geliştiğinden kişinin amacını, hayatının anlamını keşfederek oluşturmadıkça doğru düzgün kendisini ıslah etmesi, kendisiyle bu anlamda yüzleşmesi, fıtratını harekete geçirmesi söz konusu olamaz. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği, görerek, inceleyerek, araştırarak, öğrenerek hayatı anlamlandırma sürecine girdiğimiz zaman, amacı doğru tespit ettiğimiz zaman bu kez istikametimizde bir değişme olacak. Düne kadar farklı amaçların peşinde koştuğumuz için böyle bir yönümüz varken ve bu yönümüzün içerisinde yanlışlar bu yön ile, bu istikamet ile, bu yanlış istikamet dolayısıyla ve yanlış hayat tarzının getirdiği alışkanlıklarla bezenmiş, bize o istikametteyken güzel gözüken bir tarz söz konusu ama bunu amacı değiştirerek, amacı gerçekten ulaşılabilir, gerçekten kavuşulabilir ve sağlam bir güvence ile bu Allah Azze ve Celle'nin güvencesi ve hayatı doğru bir okumayla edindiğimiz bir amaç olursa başkalarının da peşinde koşup hiçbir şey elde edemedikleri amaçları aynen tekrarlayıp ve o amaçlar uğruna yanlışlara benzer yanlışlara bulanıp hayatı o yanlışlar üzere bir kısır döngüde bitirmek Kulu bu süreç içerisindeyken dahi yoracak, sıkıntıya düşürecek. Çünkü Allah Azze ve Celle bundan önceki derslerde de sıkça söyledik kulundan öyle bir seferlik vazgeçecek bir zat değil. Rahmeti kulu esirgemesi, kula yönelik olan sevgisi onu o süreçte de yer yer düşürüp düşünmeye taşınmaya kendisini bu anlamda tekrar Gözden geçirmeye ve ıslah etmeye. Dolayısıyla ıslah bizim hayatımızda hem uzun periyotlarda hem kısa periyotlarda hiçbir zaman gündemimizden çıkmayan bir şey. Kendi istikametini düzeltmiş olsa da bir kimse, amacını doğru belirlemiş olsa da bir kimse, hayat süreci içerisinde sıklıkla bu amaç ile dünya arasında gel-gite maruz kalacağından bu kez ufak ufak sarsıntılar ile, ufak ufak sapmalar ile yine yanlış hususunda zorlanabilecektir. Dolayısıyla ana düzeltmeyi yani ana eksendeki düzeltmeyi sağladıktan sonra Allah Azze ve Celle'nin inayeti ve kulun önce bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve sonra bu bilgiye uygun olarak davranışlarını tek tek düzeltmeye başlaması bunlar tedricen aşama aşama kulun Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla başarabileceği bir şey. Dolayısıyla önce... İnanç açısından sözel planda kişinin kendisini hem kendi kendine hem de topluma karşı böyle takdim etmesi. Ben artık Allah Azze ve Celle'nin vaadine tutunan, onun bize sunduğu o sonsuz gelecekte mutluluğunu ve kendi geleceğini arayan bir yolculuğa geçiyorum. Hayatı kendi kısır döngüsü içerisinde hiçbir yere varmayan, ve bu süreçte birçok fesadı, yanlışı. Şimdi diyebilirsiniz ki neden Cenabı Hakk'ın istikameti üzere olunca doğrular oluyor da bu tarafa geçince hemen yanlışlardan, fesattan. Allah'ın olmadığı yerde ahlak yok mu? Allah'ın olmadığı yerde bir kimse doğru davranışları, bir kimse iyi davranışları sergileyemez mi? Doğruluk, dürüstlük İyilik ve güzellik sadece Allah Azze ve Celle ile anlam bulan, onun olduğu süreçte karşılık bulan bir şey mi? Bu tarafta yok mu diye baktığınız zaman Allah Azze ve Celle her şey yaradan kudret. Dolayısıyla insana doğruyu ve yanlışı öğreten ve doğruyun doğruluğunun da dayandığı kudret, yanlışın yanlışlığının da Dayandığı kudret yani bunun Allah Azze ve Celle olmasa o zaman doğru ile yanlış arasındaki ölçünün de bir ayarı yok. Çünkü e, şu davranışın doğru ama neye göre doğru, neden doğru? Şu davranış yanlış dediğinizde neye göre neden yanlış? Bir yerlerde dağlara kazınmışlığı yok şunun doğru şunun yanlış olduğunu. Firavun olabildiğince insanları zulüm ile esaretinde yönetirken bunu kendi hakkı olarak sayıp doğru bir davranış olarak değerlendiriyordu. Bu insanların bunu hak eden ancak böyle bir baskı altında yönetilebileceklerini, böyle bir baskı ile yönetilmezlerse şayet kendi kendilerine kendilerini yönetemeyip etrafa, çevreye, insanlara birbirlerine zarar vereceklerini, bunu hak ettiklerini düşünen bir yaklaşım ile pekala yanlışı aslında doğru gibi gösteren. Çünkü Allah Azze ve Celle ölçüyü koyandır. Eğer Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ölçüye dayalı olarak hak ve batıl doğru ve yanlış ıslah ve fesat bunlar karşılığını bulmuyor ise ardından Cenab-ı Hakk'ın çekildiği veya yok sayıldığı bir düzende bir anlayışta bu kez kuvvetin egemen olduğu boyutta bakmışsın birileri kendilerine imtiyazı doğrular, imtiyazlı yanlışlar ile doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü, güzeli ve çirkini bambaşka tarif edebilirler. O bakımdan Elbette ki Cenab-ı Hakk'a giden süreçte ıslah, Cenab-ı Hakk'a giden süreçte doğrular ve güzellikler, temiz ve nezih bir hayat anlayışı, iffetle tertemiz, pak bir yaklaşım söz konusu. Diğer tarafta bunların hepsi bir dakika itibariyle tüketilebilir. Hayatın kendisine dair özünde bir anlamı olmadığı, kökünde hizmet ettiği bir gaye bulunmadığı, öylesine rastlantısal geliştiği için bir sonuca da hizmet etmediğini düşünen bir kimse bunun neyin doğru neyin yanlış olacağına dair bir zemini dahi kaybedebilmektedir. Bu yüzden Allah tanımazların her türlü yanlışı, zulmü ve çirkinlikleri yapabildikleri, Allah'ı tanıyan kimselerin ise onlar da yanlış yapabildikleri halde bu yanlışlarını sürekli ıslah etme, çabası içerisinde oldukları. Dolayısıyla yanlış yapabilme potansiyeli açısından insanların iyisiyle kötüsü arasında bir fark yok. Herkes yanlış yapabilir ama insanların iyisi Rabbini tanıyanlar yaptıkları yanlıştan ötürü ona karşı mesuliyet hissettiklerinden, sorumluluk hissettiklerinden ve Allah'ı tanıdıkları için ona döneceklerini Bildiklerinden Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını verme sorumluluğu altında kendilerini ıslah etme sürecinde bulunurlar. Bu vebal onları yanlışı yaptıkça Cenab-ı Hakk'a dönüp bundan ötürü pişmanlık dilemeye, Yenisini bir kez daha yapmamak için azmetmeye, belli bir kararlılık ortaya koymaya zamanla bu davranışlarını azalta azalta tırnak içinde konuştuğumuz ıslaha muvaffak olmaya yönelirler. Hepsi mi? Kuşkusuz hepsi değil bir kısmı yarı yolda kalabilir, bir kısmı vazgeçebilir tıpkı kafirlerin olduğu gibi. İmandan da vazgeçerek o sürece girebilir. Böylece sorumsuz kalmaya, sorumluluğun kendisini ıslah etme yönündeki baskısından bütünüyle kurtarmaya ve böylece onların deyimiyle söylersek kuş kadar hafiflemeye ve artık her türlü çirkinliği rahatlıkla yapabilecek ölçüsüz, ayarsız, hudutsuz bir hayata geçmeye. Dolayısıyla ıslah kavramı... Kuldan Cenab-ı Hakk'a dönük bir sorumluluğun harekete geçirdiği bir iyileşme sürecidir. Kul yoksa kendi arzularına, isteklerine, hırslarına, öfkelerine niye belli bir ölçü, belli bir sınır getirmeye, kendisini zapt etmeye, başkasından el çekmeye... Yanlıştan el çekmeye velev ki o yanlışı yapmaktan arzuları yaratılışından gelen kimi e, duyguları parazit duyguları kendisini bu yönde tetikliyor olsa dahi ki bu sınavın temel argümanlarından yani hayatta doğrularla yanlışlar arasındaki e, git gelimiz ve bu her ikisi biri parazit duygularımızla biri kendisine çekerken Diğeriyle aklederek kendimizi zapt ettiğimiz ve bunlardan bulaştıklarımızdan sıyrılmaya, tövbe ile iyileşmeye, ıslah olmaya doğru olan çabamız hayatın temel kurgusu içerisinde var. Dolayısıyla niçin bu parazit duygular var? Neden bu yanlışlar var? Madem öyle hiç olmayaydı demek makul bir şey değil. Çünkü Allah Azze ve Celle bizi fe elhemeha fucuraha ve teqvaha yaratı, yaratılışımızda hem iyiliklerimizi bir şeyin iyisinin doğrusunun güzelliğinin ne olduğunu ilham etti, öğretti ve aynı zamanda yine kişiye bir şeyin yanlışı, kötüsü, Velev ki ona tezzin edilmiş, güzel gösterilmiş, hoş ve süslü görünse de özünde yanlış olduğunun bilgisi kendisine öğretildi. Dolayısıyla insanların hatta bunu belki denemişken, yapmışken bile bunun yanlışlığını iyice görmüşken bile ıslah olma şansı, bundan vazgeçme ve kurtulma imkanı kulların önüne açıldı. Dolayısıyla ıslah süreci tam da bahsettiğimiz yanlışa düşmüş, yanlışı yapabilmiş, Kimselerin artık bu yanlışı hayatlarından elimine ederek ıslah olmalarından bahsediyoruz. Dolayısıyla din ve iman sahibi diye bir kimse Allah'ın indirdiklerine iman ettiğini söyleyip bunu ifade ediyor diye bir kimsenin yanlış yapmasını hemen diniyle imanıyla işte bak dini imanı var olduğu halde böyle yapıyor demek bu meseleyi daha özünden bilmiyor yahut bile bile dini ve imanı karalayabilmek için yanlış yapan insanın ta kendisinden yola çıkarak fırsat arıyor gibi olur. Çünkü ıslah kavramı, tevbe kavramı, iyileşme kavramı kulun yanlışlardan doğrulara doğru, yanlışlar da en dipten de olabilir küfürden. İmana doğru, karanlıklardan aydınlığa doğru. Bu bir süreç. Huvellezî enzela alâ abdihî âyâten bayyînaten li yukhrijakum minadh-dulumâti ilennûr. <gülüyor> Kuluna bu apaçık ayetleri indiren Allah-ı Celle sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye. Dolayısıyla bu karanlıklardan aydınlığa doğru bir süreç. Biz iman edenler dediğimiz zaman aydınlıkta doğmuş ve hep aydınlıkta kalan kimselerden bahsetmiyoruz. Kendimiz de dahil olmak üzere karanlıklara giren, çıkan, bulaşan, yanlışlıklara giren, çıkan, bulaşan ve her vesileyle bunlardan uzaklaşmaya çalışan, kendisini Günden güne iyileştirmeye, ıslah olmaya bu bazılarının sandığı gibi de bir istismar süreci de değil. Yani Hristiyanlıktaki gibi yanlışı özellikle yapan ve bu yanlışı da sonra dönüp özellikle sildirdiğini ve tekrar yenisini sıraya koyan böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Cenab-ı Hak tevbeyi ve ıslah olmayı ve bunları sıralı bir şekilde anlattığı ayetlerde اِلَلَّذ۪ينَ تَابُواۜ وَأَصْلَحُوُ Tövbe eden ve sonra ıslah eden bir şeyden vazgeçebilirsiniz. Bir yanlışı yapa durduğumuz bir yanlışı bunun yanlışlığını artık hem bilgi düzeyinde öğrenmişken hem de حَقَّ الْيَقِينَ yani işin içine girip yanlışlığıyla birebir karşılaşmışken herkes de bu düzeye kadar da olması gerekmez. Yanlışlığını fark edip de daha bilinç düzeyinde bundan vazgeçenler, amel düzeyine bulaşmışken de bundan vazgeçenler, düşünce düzeyinde buna niyet etmişken gerçekleştirmeden vazgeçenler. İnsanlar türlü türlü bunlar içerisinde fark eder etmez kötülüğünü hiç niyet etmeyeninden, niyet etmişken vazgeçeninden, Yapmışken bundan artık kurtulmaya ne kadar geniş bir yelpazede kötülüklerin kişiye bulaşmışlığı var. Ama şunu biliyoruz ki hiçbir kötülüğe hiçbir biçimde bulaşmamak gibi sıfır kusurdan hiç kimse açısından söz etmiyoruz. Dolayısıyla hepimiz Allah Azze ve Celle'nin bu anlamda mağfiretine muhtaçız ve hepimiz ıslah kavramına kendimizi iyileştirmek, kendimizi günbegün gün düzeltmek hususunda bir çabaya ve gayrete muhtaçız çünkü herkesin belli ölçüde günahlarla belli bir ilişkisi var dolayısıyla ıslah süreci Kulun hayatında bitmeyen yani sona gelmeyen artık her şeyimi ıslah ettim, ıslah edecek hiçbir şeyim kalmadı, sıfır kusur noktasına geldim diyebileceğimiz bir durum böyle ideal bir durum söz konusu değil. Allah Azze ve Celle biz insanları günahla, günahkarlıkla belli ölçüde iç içe yarattı ve biz bu günahlara, Büyüklerinden kurtulsak küçükleriyle devam ediyoruz. Küçüklerini azaltsak daha küçükleri bir şekilde hayatımızda yer etmeye devam ediyor. O kadar ki biz bunların oluşturduğu Cenab-ı Hakk'a karşı mahcubiyet ile onun mağfiretini, onun rızasını, hoşnutluğunu, dolayısıyla tevbeyi de sürekli Allah Azze ve Celle'nin, Kapısında yalvar yakar, yaşayan ve bunu sürekli hayatımızda arz eden bir boyutu var. Bu duyguda kula yakışan ve kulun kendisiyle, durumuyla örtüşen bir şey. Kaldı ki en baştan hangi günahlarından tövbe ettiyse ve amel olarak kendisini ıslah edip iyileştirdiyse bile kul Allah Azze ve Celle'nin bunu, kesin kes artık bağışladığını, sildiğini, onun hakkında bunu bütünül ortadan kaldırdığından ümidi en üst düzeyde bile olsa bunu kesinlikle artık bu iş bitmiştir gibi bakamaz. Çünkü huzur ilahiye varıp ya Rabbi ben şu şu şu günahlarından pişman oldum, tövbe ettim. Sen bu içtenliğimi biliyorsun. Umarım bağışlamışsındır diye neticeyi Allah Azze ve Celle'den duyacağımız güne kadar bir yandan içtenliğimizden, bir yandan samimiyetimizden, bir yandan yer yer kusurlarımızı tekrar yapabilip sözümüzden vazgeçişimizden dolayı Allah Azze ve Celle'ye karşı hep yine belli bir mahcubiyetle tövbemizi yineleyen, yani artık tövbe etmeme gerek yok, kaç kere tövbe edeceğim gibi bir yaklaşım kula yakışmaz. O bakımdan kul ömrünün sonuna kadar günahlarından Allah Azze ve Celle'den Celle'nin huzurunda mağfiret dileyen ve tövbe eden bir yaklaşımı yaşayan bir hale ı hep sürdürür. Bu vazgeçişin, bu günahtan kötülükten vazgeçişin bilinç düzeyinde, vazgeçişin devamında amel düzeyinde karşılığı olmalı. İşte biz buna ıslah diyoruz. Adam tövbe etti... Ama ıslah oldu mu diye uzaktan bakanlar sorarlar. Valla tövbe etti ama hala aynı davranışları tekrar yapıyor. Bu şu demek, tövbe etmiş ama ıslah olmamış. Dolayısıyla tövbesi de karşılığını bulmamış. Hayatta yansımamış. O bakımdan tövbesinin de bir anlamı kalmamış. O yüzden Cenab-ı Hakk اِلَلَذ۪ينَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا Tövbe edenler ve sonrasında ıslah edenler düzgünleştirenler bu yanlış hangi davranış ise bunu artık doğrusunu yapanlar yanlışını tekrarlamayanlar o zaman böyle olursa o zaman tevbe nasuh gerçekleşir. Dolayısıyla kademeli olarak baktığımız zaman kulun yaptığı günahı küçük, hafif, basit gördüğü bir durumda bundan tevbe etmeye girişmeyeceği Dolayısıyla da bunu terk etmeye de yönelmeyeceği aşikardır. O zaman günahının küçük de olsa, büyük de olsa Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlık boyutunu dikkate alarak bunun kalıcı bir hal aldığı takdirde, sürekli yapıldığı takdirde küçüğü büyüğü olmayacağı Cenab-ı Hakk'ın sözünü Sürekli dinlemeyerek Allah Azze ve Celle'yi öfkelendireceği ve bu hal üzere devam ederse daha büyük günahları göze alabileceği ve böylece ifsat sürecinin bu kez çoğalan, kartobu gibi kabaran bir biçimde kendisini kuşatacağı tehlikesini eğer düşünmezse, eğer bu hususta bilgilenmez ve gidişatına bir dur diyebilmek için yeterince bilgiye yönelmez ise tam tersi bilgiden uzak durur ve böylece bu süreci daha kolay ilerletebilmek için Cenab-ı Hakk'a masiyet ve kendisini ifsat etmeyi daha rahat yaşayabilmek için Allah'a yönelik çağrıları tıkamaya, bu türden arkadaşları bırakmaya, bu türden çevrelerden uzaklaşmaya, bu türden kişileri terk etmeye ve böylece kendisine Allah'ı hatırlatmayan, dolayısıyla da bu sorumlulukların ona karşı uyanmasını azaltan steril bir ortam. Dolayısıyla ifsat süreci de kolay bir süreç değil, ıslah süreci de kolay değil, ifsat süreci de kolay değil. Bir insanın kendisini ifsat etmek... Davranışlarını ifsad etmek, kalbini ifsad etmek, alışkanlıklarını bozabilmek için de yenmesi gereken, aşması gereken çok çeşitli bariyerler var. Allah'ın kendi içine koyduğu, yaratılışından ona yerleştirdiği fıtratı, akletmesi ve diğer cevherleri adını bilelim bilmeyelim, bunlar onun önüne çıkar. Rahatsız eder, Rabbine karşı sorumluluk olarak ne yapıyorsun sen dedirtir. Dolayısıyla bu sorumluluktan hoşlanmayınca fesadı ilerletmek isteyen, ıslaha yanaşmak istemeyen kimseler bilgiden uzak dururlar. Bunun tam tersi ise ıslaha yönelmek isteyenler bilgiye yönelirler. Bilginin getirdiği sorumluluğu, bilginin getirdiği o vebal... Hissini, o suçluluk hissini severler, bunu kabullenirler ve çoğaltırlar ki daha fazla çoğaltır, daha fazla çoğaltır ki bir an gelsin ve artık bunu bırakmak için onu harekete geçirsin. Bu neye benzer? Sigara içmeyi bırakmayı asla düşünmeyen kimselerin bunun zararlarına dair muhabbet muhabbete gelmemeleri gibi bir şey. Bu konunun açılmasından hoşlanmamaları gibi bir şey. Çünkü bu süreçteki fesadın fesadına dair ayna tutacak malumatı onu içten vuracağından, onu içten rahatsız edip tekrar kendisiyle karşı karşıya getireceğinden ve bunun mesuliyeti omuzlarına bineceğinden kendisini rahatsız ediyor, kendisini... Zehirliyor çevresini ve Allah Azze ve Celle'ye karşı onun verdiği emaneti iyi kullanmamaktan ötürü düşüncelere sevk ediyor diye ne yapar? Bu muhabbetten uzak durur, başka konu konuşalım der. Bu tekil özelde verdiğimiz örneğin fansıklar açısından, kafirler açısından genel yaklaşımı bir hayat tarzı gibidir. Dolayısıyla Yaradan'a karşı sorumluluğa davet eden hatta bunu çağrıştıran dolayısıyla da ıslah olması yönünde ona e, belli bir etki kuran her ne varsa bundan uzak durmalarından anlamalıyız ve öğrenmeliyiz ki kişi ıslah olmak istiyorsa o zaman ıslah olmaya dair gerekliliği bilinç düzeyinde sağlamak durumundadır bilgisini yükseltecek, yaptığı şeylerin ne kadar vahim, yanlışlar olduğunu çıplak bir şekilde görebilmeyi sağlayacak ve sonra bunu göz artık göze alamamaya başlayacak. Bir arkadaşımız iman etmiş, gelmiş buralara katılmış, kendisine işte iman ettikten sonra alışkanlıklarını terk etmek bakımından bunun zorluğu soruldu, söz gelimi içki alışkanlığı, ya sen de bunu böyle rahat kolay içebilir, içen biri miydin? Dedi ki su gibi içerdik, o kadar. Peki iman ettikten sonra herhalde bunu bırakmak çok zor olmuştur senin için. Nasıl oldu diye sorunca, nasıl bunu aştın diye sorunca tek bir cümleyle cevap verdi. Allah'ın bunu yasakladığını bile bile içmek de çok zor. Cenab-ı Hakk'ın bunu... Men ettiğine dair bilinci bile bile bunu yapmak da zor, o daha zor gelince bu kez diğer zoru baskılayıp sizi bundan terk etmeye yol açıyor. Üstelik koca bir ömrü öteki cephede ve öteki alışkanlıkların içerisinde yaşayıp ve hatta orada büyümüşken bile. Dolayısıyla ıslah olmada adım kulu tevbeye bilinç düzeyinde Cenab-ı Hakk'a götüren vazgeçmeye... Yani karar almak bu bilinç düzeyinde yaşanan bir şey. Kalp düzeyinde yaşanan bir şey. Çünkü amdeden, kesbeden karar veren, yönelen kalptir. Kalbin bu anlamda yeterince bilgilerle donatılması, onun suçluluk yükünü çoğaltacağından harekete geçmesi için bir yerden sonra artık engel tanımaz. Alışkanlıkları en sert alışkanlıkları kıracak Düzeyde harekete geçirir. Kuşkusuz bilincin kulu harekete geçirmesinden sonra atması gereken başka adımlar da var. Bu bilinç ile birlikte gelen artık davranış değişikliği ama bu davranış değişikliklerini kendi başına, tek başına başarması zor bir süreç. Bunu kolaylaştıracak adımlar ortam değişikliği. Kulun bu ortamda bu davranışları kolayca, basitçe, rahatça hiçbir sorumluluk hissetmeden yapan kimselerin arasında durmaktan ayrılıp bu sorumluluğa sahip bu davranışları, kötü davranışları yapmaktan uzak duran ve yapan olursa şahit, onları gördükleri zaman nasihat eden, ayıplayan, Yol gösteren kimselerin ortamına intikal etmek, kulun hem davranışlarını düzeltebilmesi için kolaylaştırıcı bir etki oluşturur, hem de kendisini Cenab-ı Hakk'a karşı bir niyet beyanı. Bu bir, bir çeşit hicret gibidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde, El muhacir, hicret eden kimse, kötülüklerden iyiliklere hicret eden kimse de bu kabildendir. Kötü davranışların olduğu ortamdan, iyi davranışların olduğu ortama hicret etmek. Kötülük kişide ne kadar yerleşik ve uzun süre kazanılmış bir alışkanlık olursa olsun, kararlılık ve karardaki değişiklik her şeyi silecek güçte olur ama... Bu kararda kararlılıktaki değişikliği kişinin tercihini değiştirmesi, amacını değiştirmesi ancak bilinçlenmesiyle, bilgiyle Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunarak bu taraftaki gidişatın ucunun bir yere çıkmadığını görerek böyle bir muhakeme ile gelişmesi yoksa ezbere, kabaca ne için öyle yaptığını yahut ne için böyle yaptığını bilmeyen amaçlar dolayısıyla tercihlerin değişikliği değil de Öyle sebepsiz bir biçimde gelişen değişiklikler olursa anlamını bulmayan niyet temelinde kökleri kalbe kadar uzanmayan hususların ameller niyetlerle olduğu için niyetle bilinçle ilişkili bulunduğundan ya bir süre sonra boşa çıkar ya da anlamsız kalır öylesi davranışlar böylesi davranışlara dönüşür. Dün şunlar uğruna yapılan yanlış davranışlar, bugün de bunlar uğruna yapılan başka türlü davranışlar olabilir. Biz iyi davranışı hatırlarsanız salih ameli konuşurken Allah Azze ve Celle için olmasını temel bir şart olarak gördük. Davranışın kendisi isabetli yerinde bir davranış olsa da eğer bu Allah için yapılan, onun hoşnutluğu sırf o istediği için gerçekleştirilen bir niyetle yapılmıyorsa bu hala sanih bir amel değildir ve hala bu kul kendisini ıslah etmiş değildir. Kötü davranışlardan uzaklaşmış veya şu anda iyi davranışları yapıyor olsa bile bu iyi davranışları Allah için yapmadığı sürece, böyle bir bilince kavuşmadığı sürece sırf şu arkadaşlar ya şunlar filancalar, uğruna o çevreye takıldığı için yapıyorsa, bunun ardındaki vahye dayalı bilgiyi Resulullah'ın getirdiği, öğrettiği ve yaşayarak örneklediği boyutta hangi amaç ile, hangi basiret ile bunun gerçekleşmesi gerektiğini bilmiyor ise, o zaman niyet ve niyete bağlı bileşenler yerli yerince oturmadığından burada da bir ıslahtan söz edemeyiz. Çünkü ıslah, ameli salih, doğru davranışlar iyi ortamlara taşınarak başka kimselerin yergisinden korkarak da olabilir. Söz gelin, münafıkların durumu görünürde bunlar iyi davranışları sergileyen, belki fırsat bulamadıkları için çoğu kötü davranışları yapmayan, yapamayan yaptıkları iyi davranışları da toplumdaki kimselerin, övgüsüne mazhar olmak için, onlar katında iyi bilinmek için yapan, bunu Allah için yapmayan kimseler oldukları sürece yaptıkları namazlar da, niyazlar da, oruçlar da, iyi hatta infaklar da Allah Azze ve Celle katında hiçbir karşılık bulmaz. Dolayısıyla sadece ortam değişikliği değil, ortam değişikliği öncesinde kişinin belli bir bilinç ile tevbeye dair kararlılığı ve tevbeyle birlikte Gelen artık kararlarındaki, tercihlerindeki değişikliklerin amellerine yansıması, burada işin içerisinde bilinç olduğu için Allah için bunu yapıyor. Hangi sebepten o köktü davranışları bıraktın? Cenab-ı Hak yasakladığı ve Allah Azze ve Celle'nin bana vaat ettiklerinden beni kopardığı için... Ben amacımı değiştirdim, ilahi vade tutundum ve bu ilahi vaadi yaşayabilmek için hayat tarzımı değiştiriyorum. Bu tarzın yaşandığı, iyi tarzın hakim olduğu ortamlara intikal ediyorum. 99 kişiyi katletmiş bir kimsenin tevbe arayışıyla Allah'ın Resulü anlattı ki bir kimseye geldi sordu. Benim için bir tevbe söz konusu mu diye dedi ki 99 tane adam katletmişsin bunun tevbesi olur mu? Allah'ın elçisi anlattığına göre öfkeyle onu da katledip yüze tamamladı, sonra bir başkasına varıp sordu benim için yüz kişiyi katlettim bir tevbe söz konusu mu diye. O da eğer Allah Azze ve Celle'den bağışlanmayı ümit ediyor, ıslah olmayı, Cenab-ı Hakk'ın öfkesinden merhametine sığınmayı umuyor ise o zaman bu niyetle, bu coğrafyadan başka bir coğrafyaya günahı işlediği bu ortamlardan ve günahla binildiği bu ortamlardan başka bir ortama taşınıp kendi amellerini ıslah ederek bu tür yanlışlardan, bu büyük cürümlerden vazgeçip bir daha asla yapmamak üzere Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dileyerek tam bir nedametle iyileşmeye doğru yönelmesi. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki: "Ey ben diyen ladiine israfu ala Ey kendilerine yanlış yapmak hususunda yazık etmiş, yani sınırları zorlamış, günahı israf düzeyinde yapmış kullarım. "La taqnatu min rahmetillah." Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Eğer kul Allah'ın rahmetiyle ümitlenip harekete geçmez ise onu hangi düşünce ıslah olmaya neredeyse yıllar yılı alıştığı, bulaştığı, bağımlı hale geldiği günahları terk edip iyileşmeye iyileşme yönünde harekete geçirebilir? Dolayısıyla eğer bu niyet cenab-ı haktan yana bu beklenti Kulu harekete geçiriliyor ise ki en güçlü harekete geçirecek ve en doğru harekete geçirecek tesir budur. Bu da bilinç ile kulun Rabbine karşı korkusunun harekete geçirilmesi. Yaptığı şeyin Allah'ı öfkelendireceği, onun yasakladığı bir husus olduğu bilincini bilerek daha fazla gecikmeden... Kendisini ıslah etmesi. Bu korkuyu uyandıramadığımız sürece veya kul bu korkuyu uyandırmaktan uzak durduğu sürece dıştan dışa bizim anlatımlarımız veya birilerinin bize anlatımlarının bir etkisi olmayacaktır. Çünkü bu korkuyu sahiplenmeyen, bu korkuyu harekete geçirecek bilgilere umursamayan, Kimseler kendilerini adeta yalan bir alemde, bir baloncuğun içerisinde Cenab-ı Hakk'ı yok sayan, yaptıkları yanlışların hesabını kendilerine kimsenin sormayacağı düşüncesi ve vehmiyle böyle bir gönüllü yanılgının ve yanılsamanın içerisinde bocalıyorlar. فَذَرْهُمْ ف۪ي ya يَعْمَهُونَ dedi Cenab-ı Hak. bırak onları. Bu gafletleri içerisinde, bu gerçeği göz ardı eden uyuşmuşlukları içerisinde bocalayıp dursunlar. Bu süreç belli bir uyuşuklukla işte ilk içki bunu besliyor, alkol bunu besliyor, uyuşturucu bunu besliyor, zevk ortamları, neşe ortamları, keyif ortamları, günah ortamları kişiyi böyle uyuşturuyor. Kişi kendisini bu ortamlara bıraktıkça uyaranlardan yani bilgiden uzak durdukça daha fazla fesada açık hale geliyor. Kişinin fesattan kendisini kurtarıp ıslaha yönelmesi, sorumluluk duygusunu... Bilgiyle beslemesine var, bilgiyle beslenen, sorumluluğuna sahip çıkan ve sonra sorumluluğunu hayatına aksettiren ve aslahu. İşte hayatımıza o sorumluluğumuzu yansıttığımız, kötü davranışları birer birer hayatımızdan çıkardığımız, eksilttiğimiz, onların yerine iyi davranışları koymak suretiyle iyileştiğimiz süreçte biz ıslah olmaya başlamış oluruz. Ama önemli olan bizim bu yolculukta olmamızdır. Bu yolculuk akşamdan sabaha birden bire başlayıp biten bir yolculuk değil. Neredeyse her namaz arası kendimizi varıp tekrar ıslah ediyoruz. Cenab-ı Hak "Ve akimû vujûhakum 'inda kulli mescidin." Her namaza vardığınızda kendi özünüzü tekrar doğrultun. Bizim fıtratımız Fıtratımızda var olan Allah Azze ve Celle'ye karşı sevgimiz, saygımız ve sorumluluğumuz Allah'ın huzurundan neredeyse iki vakit arasında bile ayrıldıkça belli ölçüde soğumaya, belli ölçüde dalgalanmaya, belli ölçüde örselenmeye maruz kalır. O yüzden Allah Azze ve Celle her namazgahta, her mescide varışımızda tekrar kendimizi adeta reshetlediğimiz... Fa aqim wajhaka dini hanife. Yüzünü din-i hanif, o tertemiz din üzere üzere dosdoğru kıl, doğrult. Bu kişinin kendi orijinlerine oturması, yaratılış ayarlarına tekrar geri dönmesi gibi bir şeydir. Bu fitratullahil lati fatarannase aleyha. Allah'ın insanları üzerine yarattığı bir fıtrat. Dolayısıyla kişi kendisini ıslah ede dururken aslında kendisini keşfeder, kendisindeki güzellikleri keşfeder, kendisindeki doğru duyguların nasıl bir huzur verdiğini, iyi amelinde insanda bir yansıması, doğru ve yerinde davranışın da insanda bir duygusal karşılığı vardır. Hep kötü davranışlar içerisinde olanlar iyi davranışların hazzını da zevkini de nasıl hissettirdiğini, nasıl bir güven, nasıl bir huzur, nasıl Allah Azze ve Celle'ye dönük bir ümit ile hayatı nasıl müstakim kıldığını, Cenab-ı Hak ifadesiyle söylersek hoş kıldığını. O men yamel min asanihadi, min dakerin auunthan. وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا İyi davranışları yapanlar ister erkek olsun ister kadın olsun imanlı oldukları takdirde yani iman yoksa iyi davranışlar yapıyor onlarda karşılık bulmaz. Mümin bunu Allah için yaparken yapa durduğu halde iyi davranışları yapanlar erkek olsun kadın olsun fark etmez biz onlara hoş bir hayat yaşarız. Bu hoşluğun neremizde? Hangi duygularımızda, hangi amellerimizle ilişkilendiği, nasıl bir karşılık bulduğu ve kişiye kendisini nasıl hissettirdiğini öte yaşam tarzında diğer tarafta fesat ile ilerleyenler bilemezler. Ama şuradan kestirmeliler her fesat, her kötü davranış nasıl kötü hissettiriyorsa nasıl mahcubiyet hissettiriyorsa, nasıl kendi kişiyi kendi içerisinde Rabbine karşı ezik hissettiriyorsa, bunları dile getir meselerde, itiraf et meselerde Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle biliyoruz ki bu fesat süreci karanlıklarda ilerlemek gibi bir şeydir. Hep fesadını çoğalttıkça, yanlışını çoğalttıkça kişi kendisini tanıyamaz. Elini uzatsa Göremez hale gelir. İde akrajeye dahu lem yeked Bu karanlıklar kişiyi boğan, huzursuz eden, gecelerini işkenceye dönüştüren, yalnızlıklarını kendisiyle yüzleşmekten, kendisiyle karşı karşıya gelmekten utandıran, hep belli bir alim, belli bir neşe ortamı, belli bir uyuşmak için alkol ve benzeri şeyler ile soluk çatlak arasından duvar çatlağından soluklanmaya çalışan adam misali zor ve sıkıntılı bir sürece çektikçe çeker çektikçe çeker bu süreçte kişiye gelen duygular hep rahatsız edicidir ta nereye kadar Allah Azze ve Celle'nin o kişi hakkında artık hayır bilmediği yani bu süreç ne kadar ilerlerse ilerlesin ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, bu fesattan, batıldan, kendisini ifsad etmekten ve çevresini ifsad etmekten ve Rabbini tanımaktan hep uzak durarak yaşama azminden asla vazgeçmeyeceği, inadından daha doğrusu asla vazgeçmeyeceği netleşip ortaya çıkınca Allah'ın ilminde o sorumluluk yükü onlarından düşürülür. Böyle kimseler gerçekten bir kuş kadar hafif, artık yaptıkları yanlışların sorumluluğunu hissetmeyen, bunu normal sayan kiş, kimselere dönüşebilirler. Bu kalpleri artık mühürlenmiş, dolayısıyla kalpten gelen uyaranların önü kesilmiş, gözleri artık perdelenmiş, dolayısıyla gözleriyle gözlemledikleri olayların ibret yanlarını görmeyen, kulakları ağırlaştırılmış, duyduklarındaki hakka, Yönelik mesajları algılamayan hayvanlar hatta onlardan daha beter bir noktaya gelmiş olurlar. Dolayısıyla aksi istikamette ilerlerken kişiyi zorlayan kötü duygular bunların hepsi suçluluk psikolojisinin farklı farklı renkleridir. Bunun ıslah yolunda ise eşlik eden güzel duyguları vardır. Bu Cenab-ı Hakk'ın kulun iyileşme yönünde artık rüzgarı yelkenin arkasına vermesi onu desteklemesi o yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki in tettekullaha yecallakum furqanan siz Allah'tan sakınırsanız Allah sizde bilinç bilinç düzeyinde gelişme bu gelişmeyi öyle bir ayırt edici düzeye ulaştırır ki furkan var eder dolayısıyla öğrendiği fark ettiği doğruları uyguladıkça resim daha netleşir daha daha küçük Yanlışlarını da görebilir hale gelir. Bu kez onları düzeltmekle böylece kulun ömrü kaba günahlarından küçük günahlarına varıncaya kadar bunları hayatından ayıkladığı ama hepsini sevdiği ve kendisine saygılı yaşayabilmek için hayatını böyle bir çabayla doldurduğu bir kimseye dönüşür. Bunlar müminlerin ta kendileridir. Bazılarının mümin anlayışı hiç günah işlememiş, hiç yanlışa bulaşmamış kimselerse böyle bir tanım dahi yok. Müminler kötülüklerini gün be gün iyileştirmek, ıslah etmek, iyileşmek. Küçükten küçük, büyükten büyük, büyük olanlar büyüklerini, küçük olanlar da küçük günahlarını ve yanlışlarını ama her halükarda herkes ذنوبunu yahut seyyiatını yani büyük yahut küçük günahlarını Allah Azze ve Celle'ye karşı ama aynı mahcubiyetle düzeltmeye öğrene öğrene öğrendiklerini hayatında uygulaya uygulaya düzelten kimseler olarak trend bu yönde müminlerde trend bu yöndedir ıslah yönünde, iyileşme yönünde, müminin trendi yani kötüleşme yönünde olan günbegün gün günahlarını çoğaltan, işlediklerini azaltmak şöyle dursun her geçen gün yenisini ekleyenlere de biz bunlara da fasıklar diyoruz. Bunlar yaptıkları yanlışlardan ötürü Allah Azze ve Celle'ye olan mesuliyet hislerinden her gün uzaklaşan böylece artık kalp, kalplerinde çatırdamalar meydana gelen, iman bütünlükleri gün geçtikçe sarsılan, gidişatı olumsuz istikamette olan, eğer vazgeçmez ıslah olmaya belli bir kararlılıkla gidişatının yönünü değiştirmeye karar verip vazgeçmezler ise bu kimseler arada kalmazlar. Bunlar da vaktiyle onları eleştiren kafirler güruhuna bütünüyle katılırlar. Böylece dünya sen müminken şöyle yanlışlar yapardın, biz de senin üzerinden müminleri ayıplardık. Neticede sen de geldin, bize katıldın derler onlar hakkında. Çünkü arada Allah Azze ve Celle kararı netleşmemiş, durumu belirginleşmemiş. O taraftan mı, bu taraftan mı olduğuna karar vermemiş kimse bırakmaz. Neticede hayat yolculuğu ya oradan ya da buradan olmak üzere kişinin neticede bir karar, neticede onu bir karar vermeye zorlayacaktır. Ya Rabbine saygılı olmayı seçecek ve kendisini iyileştirme sürecine girecektir. Bu andan itibaren kişi iyilerdendir. Çünkü kararını böyle vermiş ve bu uğurda çabasını ortaya koymuştur. Kapı önünde bile ölse tam da bunu böyle bir kararlılıkla azmetmiş iken ve davranışlarını da yansıtmak üzere harekete geçmiş iken Cenab-ı Hak dedi ki وَمَنْ يَحْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ Muaciran اِلَى ve وَرَسُولِهِ Bir kimse evinden çıksa Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere artık kötülükleri bırakıp terk edip iyiliklerin yaşandığı yurda doğru, o ortama doğru çıktı. Hareket başladı. Karar ve kararı eşlik eden uygulama süreç başladı. Orada ölüm onu... Ya kalasa timmayduri kulmautu cenavekti ki fakat waqa ecruhu ala Allah. Onun ecri karşılığı Allah azze ve celle katında karşılığını bulmuştur çünkü onun bu kesin kararlılığını ve niyetini Allah biliyor. Dolayısıyla meselenin kendisi niyette kararlılıkta istikamet Değiştirmede olup bittiğinden yolda ne kadar yol alacağı, yaptıklarını başarıp başaramayacağı, ıslahta ne kadar muvaffak olacağı, bazılarında ne kadar henüz vakti gelmeden, yetişemeden ölümünken bunlar Allah'ın karar verdiği şeyler. Önemli olan Cenab-ı Hakk'ın kulunun artık ota, öteden vazgeçip, İstikamete, iyiliğe ve güzelliğe doğru kesinlikle karar aldığı ve bunu yapmaya azmettiğini Cenab-ı Hakk'ın bilmesi. Karar, niyet, adım ve bu adımın ardına koyduğu çaba. Bunlarla birlikte kişi an itibariyle yönünü de tarafını da istikametinde değiştirmiş olur. Dileriz Allah Azze ve Celle bizleri de yanlışlarımızı, Görebilen çünkü yanlışı görmeyen kimse ıslah olmaya da ıslah olmayı da hiç gündemini alacak kimse değildir. O yüzden bilinç düzeyine vurgu yaptık. Kişinin yanlışlarını görebilmesi, yanlışlarından vazgeçebilmek, adım atmak, onlardan uzaklaşabilmek için birinci basamak. O yüzden Allah Azze ve Celle bizde bildiği ama beğenmediği, Bizim umursamadığımız, hafif bellediğimiz belki, küçük sandığımız belki ama Yüce Yaradan'ı kızdıran çünkü Resulullah'tan rivayetle bir hadiste La sagirata maal israr söylediği rivayet edilir. Yani sürekli tekrarlanan küçük de olsa günah küçük değildir artık, büyüktür. O bakımdan böylesi olan bizim henüz bilincinden uzak durduğumuz, belki kaçındığımız hususları Cenab-ı Hakk'ın Bizim gündemimize sokmasını, farkındalığımızı çoğaltmasını. Bu da dua boyutu. Yani kişinin daha henüz bir şey öğrenmeye bile adım atmadan önden dua ile Ya Rabbi beni sürece koy. Günahların içerisinde düşüp kalkıyor olabilir ama halinden memnun değil. Cenab-ı Hakk'a bırak yakamı ben bu hal üzere öleceğim artık diyenler vardır. Bir de Ya Rabbi bir çıkar yol göster. Bir, bir an böyle bir cesaret, bir kararlılık, bir şey ver, bir şey olsun ben buradan çıkabileyim. Bu yanlışlardan evet biliyorum çok dibine kadar battım ama halimden de memnun değilim. Sana karşı mahcubiyet hissediyorum. Bende bir azim, bir kararlılık, bir isteklik, bir şey oluştur. Da ben buradan çıkabileyim diyen bu küçücük dua, bu küçücük istek, Allah Azze ve Celle'nin son derece kıymetlendireceği eğer bilirse ki ona böyle bir imkan yaşatırsam buna tutunur ve buradan buradan çıkabilmek için adım adım sarılır Allah Azze ve Celle Illaki o kuluna bunu yaşatır. Çünkü sahih bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle kulun adımına Cenab-ı Hakk'ın koşarak karşılık verdi. kul bir karış Cenab-ı Hakk'a adım atmak istese, yaklaşmak istese Cenab-ı Hakk'ın bir zira ile bir dirsek boyu kul adımla Cenab-ı Hak koşarak. Dolayısıyla bu anlamda kulun en küçük bir talebini Cenab-ı Hakk'ın son derece kıymetlendirdiği, ona bu imkanları yaşatacağı, dolayısıyla dua, dua ile birlikte gelen imkanlar, kulun bu imkanları başta öğrenme ve sonra kendisini iyileştirme, ıslah etme sürecinde ve akabinde de Cenab-ı Hakk'ın bize gündelik öğrettiği, iyiliğimizi sürdürülebilir kılabilmek için bize öğrettiği en önemli şey kötülüklerden, Kişiyi uzak tutan, kötülüklerle aranızda kalıcı, sürekli bir bariyer oluşturan اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا Namaz müminler üzerine vakitli bir ibadet olarak farz kılınmıştır ve o namaz تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Kişiyi yanlışlıklardan, çirkinliklerden, fahşadan ve münkerden alıkor. Dolayısıyla kişi bu davranışlar ile kötü davranışlara karşı gardını almış olur. Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği bu araçlar ile kişi kurtuluşa doğru adım atar. O yüzden namaza çağrılırken bu araç ile hayyya ala salah denmek suretiyle ama bir sonrakinde de bu amaca kavuşmayı vaat ederek hayyya ala felah haydin kurtuluşa diye. قُلْ قَوْلِي هَذَا